Masa Yazan Erdal Öz Seslendiren Ercan Demirel Adam lokantanın kapısını itti, kenara çekildi. Yanında şaşkın gözlerle kendisine bakan küçük çocuğa başıyla ''Gir'' dedi. Çocuğun üzerinde belli ki eskitilip atılmış kocaman bir asker ceketi vardı. Adamın eliyle açık tuttuğu kapının tam ortasında durdu, içerilere baktı. ''Gir'' dedi adam. Asker ceketi çocuğun diz kapaklarının oldukça altında bitiyordu. Çocuğu yavaşça içeri itti adam. Çocuk itilişle bir adım ilerledi, durdu. İçerilerden bir garson koştu geldi yanlarına. Yüzünde çıkışmaya hazır bir öfke vardı. ''Girsene!'' dedi adam çocuğa. ''Bu çocuk da sizinle mi?'' dedi garson. Aldırmadan başını salladı adam. Bir şey diyememenin, çıkışamamanın tıkanıklığıyla sustu, yol verdi garson. Girdiler. Çocuk, kolunun dökülen tiftimiş yeniyle burnunu sıyırdı. Kulaklarının kırmızılığı, üzerindeki mora çalan kirleri de aşarak dışa vurmuştu. ''Bıraktı kapıyı adam. Kapı gürültüyle yerine oturdu. Bomboşlu lokanta. Güven vermek için bir elini omzuna koyarak çocuğu sokağa gören büyük pencerenin önündeki masaya götürdü adam. Garson şaşkın arkalarınca geldi. Masanın üzerindeki yarısı içilmiş su şişesini aldı, sandalyeyi çekti adama. Adam kendi çektiği öbür sandalyeye oturdu. Çocuk ayaktaydı. ''Otursana'' dedi adam oturamadı çocuk. Başıyla otur dedi adam. Gözleriyle otur dedi. Otursana çocuğum. Kıp kırmızıydı çocuk. Oturması için garsonun çektiği sandalyeye ilişti. Kocaman asker ceketinin altında kirli yırtık bir mintan çıplak kuru göğsünü örtüyordu. Yırtık mintanın aralığından göğüs kemiklerinin hızla inip kalktığı görülüyordu. Yanaştır sandalyeni masaya. Çocuk Yüzündeki acılaşmış küçük gülümsemeyle daha da kızararak baktı adama. Garson, çocuğu sandalyesiyle birlikte yaklaştırdı masaya. ''Dayan arkana bakayım şöyle güzelce.'' Çocuk, sandalyenin arkalığına doğru çekti kendini. Garson, elindeki kirli havlu artığıyla masanın üzerinde kalan kurumuş ekmek ufaklarını sıyırdı avucuna. Sonra arkasına götürüp açtı elini. Ekmek ufakları döküldü ayaklarının ötesine. ''Hoş geldiniz.'' başını salladı adam. Bekledi garson. ''Yemek yiyeceğiz.'' dedi adam. Garsonun gözlerinin içine bakarak. ''Ne var yiyecek?'' Garson, görecekmiş gibi dipteki mutfağa döndü. Çok önemli bir şey açıklarmış gibi, ''Izgaralardan.'' dedi. ''Izgara köfte, şiş kebap, pirzola, şiş köfte, koç yumurta, böbrek.'' Durdu. ''Başka?'' Garson, derin düşünceler içinde hatırlamaya çalışarak, ''Hazır yemeklerden tavuk kızartma, dana rostu, kuzu kızartma, tas kebabı, yoğurt orman kebabı, terbiyeli, köfte kapama, kadın budu, köfte kuru fasulye etti, bezelye, ıspanak...'' Çocuk, açık kalmış ağzıyla, pek bir şey anlamadan bakıyordu garsonun ince bıyıklı ağzından dökülen sonu gelmez yemeklere. Garsonun sözleri bitince çocuk, karşısında oturan adama çevirdi önce, sonra kaçırdı gözlerini, başını önüne eğdi. ''Hangisinden istersin?'' yutkundu çocuk, başını kaldıramadan... ''Döner yok mu?'' dedi adam. ''Küçük bey de yiyecek mi?'' dedi garson şaşkınlıkla. ''Küçük bey de yiyecek.'' dedi adam kesinlikle. ''Tabii'' dedi garson, yenildiğini gizleyemeden. ''Döner kaldıysa bir bakayım içeriye.'' ''Bak bakalım.'' Gitti garson. Gelirken arka masalardan iki tabak aldı getirdi. ''Döner var efendim.'' Elindeki kirli havlu artığıyla tabakları sildi, önlerine koydu. ''İki döner getir bize.'' Bir mi bir buçuk mu olsun dönerler? Bir buçuk olsun. İkisi de. Baş üstüne. Pide var mı? Pide getir. Güzelce ısınsın pideler. Dönerlerin üzerine koyma pideleri. Ayrı getir. Baş üstüne. Bir de güzel salata. Marullu, havuçlu bir şeyler yaptır. Güzel bir salata yaptırırım. Yanında ne içersiniz? Ayran mı, su mu? Ayran. Tamam. Hadi bakalım çabuk tut elini. Garson fırladı. Giderken söylendi. Çocuk başını kaldırdı hafifçe. Adamın önünde duran boş tabağın içine girmiş boyunbağının ucunu gördü. Boyun bağı yukarı doğru düzgünce uzuyordu. Ortasında küçücük üç kırmızı çiçek vardı. Boyunbağının bittiği yerde sarımsı temiz bir gömleğin yakası, onun hemen üstünde de adamın pembe boyun derisi başlıyordu. Garson elindeki uzun düz bardaklarla geldi. Dönerler şimdi oluyor. Çocuk... Önündeki tabağın iki yanına koran bıçakla çatala baktı, evire çevire baktı, çatalı bıraktı, parlak bıçağı kapkara parmaklarıyla kavradı. İki parmağı arasında bıçağın ağzını sildi, sonra ceketinin yerine sürüp iyice parlattı. Yüzüne yaklaştırıp baktı. Bıçağın pırıltılı aynasında, güneşte bir çocuk gözü kocaman baktı ona. Bıçağı bırakıp çatalı aldı. Onu da sildi parmaklarıyla. Ceketinin ile de parlatmaya çalıştı. Ama bıçak kadar parlamadı çatal. Sivri uçlarını gezdirerek... Elinin üzerindeki koyuluklarda çizgiler çizdi. Çizdiği yerler beyaza keserek öylece kalıyordu. Başını kaldırınca... Adamın gözlerindeki dostça sıcaklığı gördü. Utandı. Gülümsemek istedi. Gülümseyiş bir acı gibi bulaştı kaldı küçücük yüzünde. Garson, ortası kavun içi... Üstü kara zeytinlerle, doğranmış kırmızı turplarla süslü uzun salata tabağını masanın ortasına bırakırken çocuk çatalı masaya eski yerine koydu şaşkınlıkla. Sonra önündeki uzun bardakta bembeyaz koyu ayranın yükselişini izledi. Silme doldu bardak. Taşacak diye ürperdi bir an. Taşmadı. ''Hadi bakalım, ayrandan başlayalım.'' Uzandı. Yuvarlak... Uzun kesme taş gibi duran bembeyaz bardağı iki eliyle sıkı sıkı kavradı. Dökmemeye çalışarak dikkatle götürdü dudaklarına. Bir yudum içti. Güzel mi? Başıyla güzel dedi çocuk. Sonra da güzel dedi. Bunu derken kekelemediğine sevindi. Bardağı aldığı yere bıraktı. Bardağın üzerinde elinin kara izleri kalmıştı. Önünde duran boş tabağın yerine gelip konan kızarmış yassı et parçalarıyla örtülü yeni tabağa şaşkınlıkla baktı çocuk. Kızarmış et kokusu ciğerlerini şaşkına çevirdi. Midesini de. Adamın uzattığı pidenin sıcak kokusu daha bildik bir kokuydu. Hadi bakalım, başla yemeğe. Adamın çekip kopardığı bir parça pideyi ağzına atışını gördü. Soğutma. Adam tuzluğa uzandı. Önündeki yassı etlerin üzerine incecik tuz serpti. Sonra çatalına taktığı ince bir et parçasını ağzına götürüşüne dikkatle baktı çocuk. O da uzandı tuzluğa, o da incecik tuz serpti etlerine. Pidesinden ısırdı. Çatalını yassı etlerden birine batırmaya çalıştı, tutturamadı. Bir daha batırdı, bir et dilimi çatalın ucunda asılı kaldı. Ağzına götürdüğü çatalın boş olduğunu anlayınca... Masanın üzerine düşmüş et parçasını gördü. Çatalıyla düşen eti almaya çalıştı. Olmadı. Eliyle alıp çatalına geçirdi. Götürdü ağzına. Başarmıştı. Adamın yüzündeki gülümseyiş hiç de alaycı değildi. O da güldü. Ağzındaki eti rahat bir sevinçle çiğnemeye başladı. Beğendin mi? Gülümseyerek belli etti beğendiğini. İlk kez yiyordu bu yemeği. Değişik bir tadı vardı. Çatalını ikinci kez çalıştırdı olmadı yine eti takamıyordu çatalının ucuna çatalını bastırıp batırıyordu ete çekince et yine tabakta kalıyordu elinle ye. adamın ellerine utançla baktı bildiğin gibi ye. elinle ye. aldırma çocuk çatalı bıraktı eliyle yemeye başladı şimdi ağzına tıktığı kocaman pide parçasının yanına küçük bir eti rahatlıkla yerleştirebiliyordu saatadan da al elimle mi elinle Yine kekelememişti çocuk. Uzandı, eliyle iki marul parçasını tuttu ağzına tıkıştırdı. Ayranından da iç, ayranından da içti. Çocuk ağzına attığı her pide parçasının ardından küçücük bir et parçasına uzanıyor, pide hızla küçülüyor ama tabaktaki etler bir türlü eksilmiyordu. Adam boşalan bardağına sürah eden ayran dolduruyordu. Tabağındaki etler de neredeyse tükenmek üzereydi. Ustaca kullandığı çatalına kocaman marul parçalarını rahatlıkla takıyor, ağzındakileri çabucak çiğneyip yutuyordu. Katık etme, çok çok al etten. Çocuğun midesi dolmuş gibiydi. Ağzına bir et parçası daha attı. Adam elindeki pideyle tabağını sıyırıyordu. Ayran bardağını da bir dikişte boşalttı. Mendiliyle ağzını silip dipli uzun bir sigara yaktı. Çocuk aralıksız çiğniyordu. Çiğnedikçe ağzındakiler kabarıyor, şişiyor, kocaman oluyordu. Midesindeki bir yer sızlıyor gibiydi. Yutamıyordu ağzındakileri. Adam arkasına dayandı. Hadi onu bitir, tatlı da yiyeceğiz daha. Çocuk boyuna çiğniyordu. Eline aldığı bir dilim eti iki parmağı arasında eziyordu şimdi. Sonunda yassı et diliminin ortası delindi. Parmakları açılan delikte de birbiriyle buluştu. Etin genişleyen deliğinden işaret parmağını geçirdi. Parmaklarının uçları ıslanıp yalanmaktan pembe pembe açılmıştı. Bırak pideyi de et ye biraz. Elindeki et kucağına, oradan da yere düştü. Korkuyla bakındı. Düşsün, boş ver, yemene bak sen. Düşen ete boş vermeyi de öğrendi çocuk. Başka ete uzandı. Adam geriye çektiği sandalyesinin arkalığına yaslanmış... Çocuğun masanın altında sallanıp duran ayaklarına bakıyordu. Sokağın bütün suyunu çamurunu çekmiş, yarık, ıslak iki ayakkabı parçasının içinden fırlamış iki çocuk ayağa durmadan sallanıyordu boşlukta. Boyuna yaşına göre kocaman, acınası iki ayak. Arkasına kaykılıp, kollarını iki yanına açarak gerinişini gördü gözücüğüyle. Kocaman asker ceketinin partallığı içinde küçük bir korkuluk gibiydi. Önündeki tabakta yassı et dilimleri soğumuş, donuklaşmıştı. Ayran bardağı iki parmak eksilmişti. Pide çoktan yaralanmıştı. ''Yesene çocuğum.'' Sesindeki utancı bildi adam. Çocuk, adamın gözlerine ağzı dolu dolu baktı. Kulakları kızarmıştı. ''Doydum.'' Yine kekelemeden söylediğine sevinmişti. ''Şu etleri bitirseydin. Bırak pide kalsın, etleri ye hiç olmazsa.'' Çocuk, eline aldığı katılaşmış donuk et parçasına isteksizce baktı. Sevmedin mi? Çocuk, suç yüklü bakışlarını kaçırmaya çalıştı. Adam, utanmasın diye çocuğa bakmamayı denedi. Camın ötesinde, yağmurun altında koşuşan bir sürü şemsiye vardı. Yan gözle, çocuğun elindeki eti bırakıp, yine pideden ısırdığını gördü. Tatlı yer misin? Gerindi çocuk. Sevmedin sen onu. Bırak kalsın tatlıye. Çatalıyla tabağını tınlattı, garsona bakındı. Çocuk gerilmesinin içinde korkuyla sıçradı. Garson koşup geldi bir yerlerden. Tatlı ne var? Şekerpare, bülbül yuvası, kadın göbeği. Başka? Muhallebi, sütlaç. Hangisinden istersin demiş bulundu adam. Çocuk ağzında duran büyümüş lokmasıyla sapsarı ona bakıyordu. Aşırı bir pişmanlık duydu adam. Onun bildiği bir tatlı istemeliydi. Baklava yok mu? Kalmadı efendim. Y yiyemem dediğini duydu çocuğun kekeleyerek. Bulmuşken ye ulan işte dedi garson. Adam elini masaya indirdi. Önündeki boş taba kopladı. Hesabı getir. Ödü kopmuştu çocuğun. Garson koşarak uzaklaştı. Gittikçe sararan yüzüyle çocuk gerinip duruyordu. Gerinen kollarının ucunda yumrukları sıkılıydı. Duramıyordu yerinde. Kıpırtılar içinde korkuyla adama bakıyordu. Garson koştu geldi. Çekinerek adamın önüne elinde tuttuğu küçük beyaz tabağı bıraktı. İki adım geri çekilip bekledi. Çocuk, tabaktaki katlanmış küçük kağıt parçasının yanında duran düzgün ince beyaz çöpleri gördü. Adam, katlanmış kağıdı hırsla aldı, baktı, kara parlak cüzdanının içinden çektiği kağıt parayı tabağın içine fırlattı, itti tabağı. Garson, yavaşça aldığı tabakla yok oldu. Çocuk gerinip duruyordu. Korktu adam. Korku için deli çocuğun gözleri, kısılmış dudaklarıyla ağzında yutulmamış bir lokmayı gizliyordu. Gidelim mi? Adam ayağa kalkmıştı bile. Çocuk, gözlerini yuvarlayarak adama bakıyordu. Hadi yavrum. Sapsarı kesilmiş yüzüyle kalkmaya davrandı. Eli kalan pideye uzandı. Korkulu gözlerle, ürkerek adama baktı. Al, al dedi adam. Çocuk kaptı pidenin kalan parçasını eski asker ceketinin aralığından bir anda koynuna sokuverdi. Sevgiyle bakmak istedi adama. Yüzü kocaman oldu, içi kabardı, gözleri büyüdü ve birden patladı. Beyaz masa örtüsünün üzerine örtüyle kuzuverdi. Müzik <Gülüyor>